Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresi. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımdan da her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler bugün e, size yakınlarda yayınlanan, Eski İstanbullu Ağaçlar e, kitabını anlatacağız. E, i̇nanılmaz bir özveri ve emeğin ürünü. E, ya, kitabın yazarı e, bir doğa tutkunu ve ağaç gönüllüsü e, Volkan Yalazay. E, ben kitabı size onun anlatmasını e, isteyeceğim. Telefon ucunda Volkan Yalazay var. E, İstanbul'u terk edip Çanakkale'nin bir köyünde yaşamayı tercih ettiği için stüdyoda Sohbet etme imkanımız olmadı. O yüzden telefon yapacağız e, sohbetimizi. E, Volkan Bey merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. İyiyim. Nasılsın? E, sağ olun. Ben deyim. Çok teşekkürler. E, programa katıldığınız için. E, İstanbul'u terk dersiniz galiba değil mi? Çanakkale'nin bir köyünde yaşıyordunuz. Evet, evet. E, beş sene önce o tayfayı çatılamadan biriyiz. E... Kitabınızı aslında ben sizin anlatmanızı isteyeceğim dinleyicilerimize ee, gerçekten çok güzel bir kitap olmuş öncelikle onu söylemeliyim. Ee, hakikaten kitabın sayfalarında gezinirken ben zaman zaman duygulandım da oldu gerçekten o ağaçların kilerini dinlerken. İsterseniz e, biraz sizi tanıyalım. Ben aslında sizi bir e, doğa tutkunu, bir ağaç gönüllüsü diye tanıttım. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Kendinizle ilgili e, ne anlatırsınız? Aslında e, ön sözünüzden okuduğum kadarıyla e, sanat eğitimi alırken e, bir misafir öğrenci olarak orman fakültesinin derslerine giriyor musunuz? Dendroloji e, dersleri alıyor musunuz? Yani sizde o zamandan başlayan bir ağaç tutkusu var galiba değil mi? Evet evet çok daha önceden başlayan bir tutku aslında. Ama üniversite yıllarında Orman fakültesi ikinci üniversiteyi oldum. oldu. Tabii insan sürenci gibi dedik yani kaçak olabildiğince e, kimse de haber vermeden da oldum. Hı -hı. Ders kitaplarını aldım. Derseye girdim çıktım ders kitaplarını aldım. Gezdim ormanlara zaten dolaşmayı çok sevdiğim için. Her fırsatta çoğunlukla tek başıma. Bu Doğru kitap başladım. zannediyorum 10 yıllık bir çalışman ürünü değil mi? Eğer e, yanlış bilmiyorsam. Çalışma yoğun olarak 10 e, sene sürdü İstanbul e, merkezi olarak. Fakat e, bu konuya ilgi duymamı da düşünürsek aslında 20 yıllık bir süreç çalışmanın ortasında geri alıyor. Yani öncesi de sonrası da var ve biraz tabii ki o öncesinden de sonrasında da beklendi. E, Çelik Gülersoy'un İstanbul un Anısal Ağaçları kitabından. E, isim almışsınız. Oradan başlamışsınız. Ondan sonra tabii onun etrafında biraz daha büyümüş hikayeler diye anlıyorum. Yani sokak sokak, mahalle mahalle, bütün İstanbul'u dolaşıp bu ağaçları tespit e, etmişsiniz galiba. Nasıl bir süreç izledik? Tabii hazırlama sürecinizden biraz bahseder misiniz? Önce e, sanıyorum anıt ağaçları tespit ettiniz. E, sonra onunla ilgili epey bir arşiv e, taraması yaptığınızı biliyorum. Şöyle e... Yani öncelikle çelik diye kitabına denk geldim. E, 68 yılında yapılan bir çalışma. Hı hı. E, çoğunlukla üç kişiyle, bazen dört kişi küçük bir ekipleri var. O yıllarda İstanbul'da ulaşıp e, Antaş'ta, hem test etmişler hem de kavramına, tanımına bir e, detaylarına girmişler. Hı hı. İyi bir çalışma olmuş. O yıllarda. Daha. Evet, ben de bu kitap var. E, sadece aslında birinci ciltte yazıyor ama bu kitap zannediyorum. 10-11 ciltlik bir kitap olsa gerek ama herhalde diğer ciltler yok. Sadece bende bir kitap var. Doğru mu biliyorum acaba? Evet onlar kayıt 11 cilt halinde toparlanmış. Zamanın belediği başkanı törenle teslim edilmiş. Hı -hı. Bu çalışma envanterler fotoğraf envanterler. Fakat bunların bir kısmı kitaplaştırılmış. Daha sonra onların şu an nerede olduğu belli bir kayıt var. Bir gün karşımıza çıkacaklar herhalde bir yerden ee, bas, basılı mı yoksa sadece ya basılmış olmalı değil mi? Yok yok. Basılmış hiçbir şey yok. Sadece kitaplaştırmış küçük bir kısmı var. Hı hı, evet, yerleri e, belediyelere teslim edilmiş o dönemde. Basılmak üzere ondan teslim edilmiş sonra, ve basılmamış. Anladın. E, amaç değildir yani. Törenli teslim edildiği yazılıyor. fakat ondan sonra onlar nerededir, hangi arşivdedir onu bilmiyorum. Ben e, olabilecek yerleri araştırdım. Aklıma gelen yerlerin belediyemin Hı -hı. bir takım arşivlerine, kütüphanelerine bağlı olan kütüphanelerine fakat bulamadım. Ama bir yerlerden bir de konular. Ee, sonra ağaçları tespit ettikten sonra bu ağaçlarla ilgili bir e, sadece tabii ki botanik özelliklerin değil bu e, ağaçın hikayesini yer veren edebi metinleri de araştırmışsınız. E, gravürleri araştırmışsınız. Arşivlere girmişsiniz değil mi? E, bu hikayeleri oluşturmak için. Evet, evet. Yani Aşağıda 10 işte sene boyunca ee, en az haftanın bir günü, bazen iki günü kütüphanelere gittim. Hı -hı. Yine Çevikliler Sün olsun veya e, İstanbul'un e, Atacık Kitaplıları İstanbul bölümü var. E, Nadir Seder Kütüphanesi Hı -hı. Yıldız Alimler'i taramak için. Hı -hı. E, bunlardan hem görselleri hem de edebiyattan, hatırattan e, türlü konuların içinde anı taşları olarak seyahat Hı -hı. kitapları özellikle hayat nameler. Hı hı. Onların hepsini topladım. Hı hı. Ondan sonra da eylemeler başladı zaten. Aslı e, sohbete girmeden önce dedim ya ben de biraz duygulandım diye e, sayfalarda dolaşırken çünkü aslında o gravürlerdeki ağaçlar hayali ağaçlar değil. Var olan ağaçlar ve onların e, yitip gittiğini e, bilmek, onu görmek insan aslında biraz Hüzünlendiriyor değil mi? Yani siz de aslında onu e, kitabınıza biritmişsiniz. E, nostalji duygularına kapıldım diye. Hep evet, evet. tabii bunları gördükçe, elimizden gidenleri gördükçe, o ağaçların e, yitip gittiğini gördükçe... ...belki de kalanlara daha fazla sarılmamız gerektiğini anlıyoruz değil mi? Ben evet, öyle evet. hissettim. Da kitapta da e, yani ilk bölümlerinden e, birinde, yani İstanbul'da ağaç olmak gibi bir bölüm vardı... Yani Orada hemen ben problemleri zaten ortaya koymak istedim. Evet ben de onu soracaktım. Nasıl bir şeydir sizce İstanbul'da ağaç olmak? <gülüyor> çok zor. Evet. Zor bir şey değil İnsan mi? İnsan olmak kadar zor bir şey. İnsan olmak kadar zor çok doğru söylüyorsunuz. Yani evet, başına türlü türlü işler gelebiliyor. Siz de tabii ağaçları tespit ederken dolaşırken bunları gördünüz mesela. Neler geliyor İstanbullu ağaçların başına? Evet, yani anladım. ayakta kalabilenler de aslında bence hayranlık uyandırıcı değil mi? Ben onlara bambaşka bir hayranlık duymaya başladım çünkü bunca yıkıma betona işte sevgisizli inat dimdik ayakta durması bu ağaçların e, hayranlık uyandırıcı gerçekten siz neler hissettiniz? şöyle İstanbul'un hızlıca da bir coğrafya evet, evet. biraz bahsetmek istiyorum çünkü yani, hı hı. E, yani İstanbul inanılmaz bir coğrafya aslında bakısa bugün belli değil evet e, doğrultmuz zaman şehrin için özellikle bunu pek fark edemiyoruz ama yani coğrafi zenginliği muazzam derecede bir şehir hı hı. Yani orman yapısı olsun Ve ikliminden ee, kaynaklanıyor tabi bu evet, zengin coğrafisi değil iklimden, mi? İklimden ve topografyasından kaynaklanıyor bir hı hı. Ee, Ve bugüne kalan aslında hiçbir şey Eski zenginliğine kıyaslarsak hı hı. Yani şeyden bahsediyorum insan etkisiyle yok olan yapıdan bahsediyorum Hı hı. Çünkü coğrafya, yani iklimsel değişmelerle tabii ki pek çok kez e, İstanbul'un üzerindeki her şey değişti. Hı hı. Yani Belgradlı Omanı'nda Bulun Çağ'ın öncesi. Evet sürekli e, saldırı halinde her çikorular, tarafta. Tekoriler, Ağaçları vardı. Tabii onlar gitti. Onlar iklimsel e, değişimler beraber yok oldu ama e, özellikle Bizans'ın erken dönemlerinde Hade, bütün şehir ve ilk ya da şehir dediğimiz o küçük ...yerleşim etrafı henüz olmamış. Hı hı. Mesela Bizans'ta Dionysos... ...üçüncü veya dördüncü yüzyılda bahsediyor. Yani Bugün Santa İstanbul'un olduğu yerde... Hı hı. E, ...kışın kış vakti... ...geyiklerin ormandan çıkarak... ...sazlarada e, beslenmeklerinin... ...ya da... E, geyikler dinle, mi Antik dediniz? Isimleri, hı. Geyik mi dediniz? Geyik, bildiğimiz geyikler evet. Aa, evet işte insan inanamıyor duydun. Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru ne bileyim... E, Antik filmleri günümüze karşılaştırsak Kasım denk gelen bir yerde e, insanın yaban domuzlarına tuzak kurduktan şahid ediyoruz mesela. Hmm. Aslında Katane'nin evet. durumu da çok e, kötü değil mi? Yani. tabii. E... Aşağı yukarı her yeri öyle maalesef. Veya Kuzey Halicim içinde kaynakları olan e, ormanlarından bahsediyorum. Kaymuca e, Halicim'den bahsediyorum. Böyle. İstanbul yani geçmişi bu. Ondan sonra insan etkisiyle bugün hale geliyor. Sonra biliyorsunuz 8-10 sene önce bir takım eski fotoğraflara bakarak Boğaziçi zaten çıplakmış yani ha, evet bir de öyle epeyce bir ağaçsızlaştırılmış bir dönemi de var İstanbul'un. Yani evet. e, çokça ağacın kesildiği ve e, aslında tabii ki özünde İstanbul e, yoğun orman olan bir yer. Ama bir dönem e, çıplak olan bir dönem de var. Siz de zaten kitabınızda var, o var. fotoğrafa yer vermişsiniz. E, bakıyorum şimdi Hisar Üstü'nden çekilen bir fotoğraf var. Boğaziçi fotoğrafı. E, evet. Arazi işte yamalı bir bohçaya dönmüş. Yani e, oldukça şey azalmış bir dönem. Bu muhtemelen 50-60'lı yıllar değil mi? E, Fotoğraf o zamanlara ait. Fakat kayıtlar tabii. Yani daha Bizans'ta başlıyor bu. Hı -hı. Çok eskiden başlıyor. Şehir büyüdükçe ihtiyaçları dolayısıyla. E, su sistemlerinin olduğu bir kızım korumuyor. Bugün Belgradı ormanı. E, geri kalanlar kemiriyor yavaş yavaş. Tarım alanları. Hı -hı. E, odun ihtiyacı derken. Yani Osmanlı zamanında da bu. Yine aynı özel bölgeler korunuyor. Fakat e, büyük oranda Zaten çıplaklaşmıştı aslında Osmanlı'ya girişti Fakat özellikle Kırım savaşı zamanında Boğaziçi en büyük tarihi görüyor Hı -hı. O dönemki Odun tuttuğu nedeniyle yani, Kanıtları da var tabi Fotoğraflar da zaten Kırım savaşı sonrasında çekiliyor Öyle evet, değil mi? Yani, o 1500-1700 yıllık Bir yok etme sürecinin arkasına Fotoğraf çekiliyor Ama bu tamamen e, insansal, insan etkileriyle Çıplaklaşmış bir boğaz için. Hmm, evet, evet, Yoksa boğaz doğru. gibi yani karabeyle. Yani doğasından kaynaklanan bir durum değil. İnsan eliyle e, yok edilmiş. Kesinlikle. Tabii Hı. tabii. Peki Volkan Bey biraz kitabınızın genel kurgusundan bahsedelim. Ee, i̇lk bölümde Hı -hı. E, anıt ağaç nedir biraz onu anlatıyorsunuz. Kendi köklerimizdeki ağaç imgesinin izini sürüyorsunuz. Ee, Hı -hı. Aslında işin bir duygusal boyutun, kültürel boyutu olduğunu. Yani fiziksel varlığından öte... Efsanelerle örülü mistik anlamları olduğunda deniyorsunuz. Hayat ağacından bahsediyorsunuz. Evet. Nedir anıt ağaç? Nasıl tarif edebiliriz? Yani anıt ağaç kavram ve terimi olarak yani 40 yıllara yine Türkiye'deki varlığından bahsediyorum. Ama İngiltere'de İtalya'da da benzer terimler var. Yine anıtla ölçüşebilecek. Kendikleri birerinde. Ama yani bu ağaçlar niye anıt ağaç, niye korunuyorlar? Hı -hı. Ona bakarsak tabii ki e, Tüm dünyada bir arketip aslında Hı -hı. Bugün bizim anı Yaşlı ağaçlara, kutsal ağaçlara Hı -hı. E, Gösterilen İlgi, önemli, eğlenmenin e, Çok eski zamanlarda özellikle Şaman kültürünün hakim olduğu dönemlerde Hı -hı. Yaşlı ağaçlar e, Ulu, göze ulu görünen Teyrekli ağaçlar Hı -hı. Ondan sonra yalnız başlarına Ovada, dağda bayılda bulunan o tek Özellikle şu bozkurun yani ortasındaki yalnız ağaçlar değil mi? Beni oldum onası etkilemiştir evet, evet. zaten. Yani o e, bozkurun ortasında e, duran e, ulu ağaçlar hı. aslında bir bölümde onu ayırmışsınız. O da çok hoşuma gitti doğrusu. Evet, evet. Ondan sonra ne diyeyim? E, mesela şamanlar bozkur yani, evliyası demişsiniz. Altlarım. Evet. Efendim? Bir Veya bir de şey var. O evliya e, ermiş hı hı. durumu. Yani altlarında bir evliyan veya ermişin yaptığı bilinen veya düşünülen ağaçlar. Bunlar hmm, evet. hep toplumlar tarafından korunmuş. Yani özellikle bozkırdaki de. yalnız ağaçların altında bir evliya olduğunu düşünülmüş değil mi? Belki de bugüne kadar gelmesinde biraz da buna borçlu olabiliriz değil mi? O ağaçların evliyayı koruduğuna inanarak kesilmemiş olabilir. Evet evet, evet, evet. Bazen de o yerler çok eski olabiliyor. Yani Aslında o ağaçtan daha eski yerler de olabiliyor. Mesela bir sunak vardır, kutsaldır önceki daha sonra orası kutsal olduğu için hı hı. Oradaki ağaç korunmuştu. Daha sonra o ağacın altında evliya var Benmiştir o yüzden korunmuştur Belki bazen de kutsal mekanlardaki Ağaçlar da yerin kutsallığından dolayı da korunabiliyor hı hı. Bu durumda var hı hı. Yani Nihayetmiş de bu ağaçlar Diğerlerinden ayrıcalık görmüş Korunmuş hı hı. Bugün tabii yani kültür çözülmeye başladı Özellikle hı hı. ağaçlara Doğaya bakışta Hı hı. e, Erozyon hızlandıracağız. E, şehirde, şehirlerden bahsediyoruz. Anadolu'da halen Hala, hala o devam ediyor. E, e, ediyor, hı. ediyor. Ama şehirlerde böyle olunca da e, eskiden saygı gören ıksat kabul edilen ağaçlar artık yollara, inşaatlara e, değişilebiliyor Biraz ağaçlarla aramızdaki bağlar koptu değil mi şehirlerde? Evet, yani çok zayıfladı. Ama kopmadı işte. Kopmadığı için de ee, onları bu kez e, kimi kavram ve terimlerle yasalarla koruma altına anlaşşık bir şey büyüme geliyor hı hı. ya toplumda kültürdeki çözümler, işte yasalar bir şekilde onları yerine geçmeye çalışıyor ama bu mümkün değil yani tabi bu yasalarla e, mümkün dediğim belli bir bilinç de oluşturulması gerekiyor tabi bazı sevginin... yani yasaların ya yani ç yasalarının yürültü olmadığı kimi ülkeler ülkelerde çok yaşlı ağaçlar biliyor yani. Hı hı. <gülüyor> yasalar e, tek başta hiçbir şey ifade ediyor. Asıl e, o ağaçları koruyacak olan yine o, oradaki insanların bakışı, oradan ilgisi, sevgisi. Hı hı. E, yasalar en evet fazla işte şehirlerde e, bir takım e, nasıl diyeyim e, insanlara caydırıcı ceza şeylerde işte ötelemeye çalışır ama tam anlamıyla başarılı hı, hı. Peki bütün İstanbul'daki anıt ağaçlar tespit edilmiş durumda mı? Yoksa siz bu ıı, kitapla ilgili araştırma yaparken ağaçların ıı, izini sürerken karşınıza ıı, tespit edilmemiş kayda alınmamış bir ıı, anıt ağacı rastladınız mı? Örneğin yani sizin tespit ettiğiniz şeyler Özellikle var mı? Örneğin bir dersleri Orman fakültesinde 90'larda yapılmış bir ıı, 80'lerin sonunda ve 90'larda yapılmış iki ayrı envanter çalışması. Yani o, o zamanki envanter çalışmalarının birkaç Hı -hı. katını buldum. Zaten Hı -hı. kitap biraz böyle çıkmıştı. Yani bir eksikten dolayı. Çünkü ben sevdiğim için zaten o geldim. Gördüm, Hı -hı. araştırdım. Hı -hı. Fakat e, bir eksiklik vardı. E, yeni güncel bir ekimlerin. Tabi asıl bir güncel olmadı. Yani. Hı -hı. E, biraz eski bir çalışma oldu. Hı -hı. Böyle başladım. E, fakat bu süre içinde İstanbul Birşehir Devleti'nde bir çalışması oldu. Anıtaşlar, İstanbul'un Anıtaşlar'ıyla ilgili. E, İkici halinde yayınlandı. Hı hı. E, o sırada bir kitap bitmişti. Aslında sadece basılmamıştı. Yani bizim bu köşkeler bir yerleşme e, zamanlarında ben biraz koptum İstanbul'dan. Hı hı. Koptur içinde de basılmadan kaldı. Hı hı. Fakat yere devam ettim çünkü hani kitap bir ekip çalışmasıydı. Bir şehir dediğim, bu ne kadar e, yetkin oldukları tartışıyor çünkü türlerden, ölçülerden e, pek çok yerde pek çok hata var. Hata var, anladım. Evet evet. Uzmanlara ee, danışılmamış mı acaba? Nasıl? Ee, hatalar var diyorsunuz. Ev ee, okulcudan bahsediyorum. Hı -hı. Ee, yani iyi fikirlerden şey de, tabii çıkan da değil. demek istiyorum. Ee, evet. Öyle bir çalışma da oldu. Hı hı. Ben de ki, yani yazdığım kitapı tabii ki benim seçecek ki bir kısmı yok. Çünkü e, aşağı yukarı e, 2500 sayfa civarında hı. bir çalışmaydı benimki. Evet, e, şimdi... Bunun, bunu 480'e düşürdük yani kitap olsun diye. Ha, e, yani güncellediniz bu durumda değil mi? Yok olan ağaçları çıkardınız mı kitaptan, onu mu anlayacağım? Hı, çıkarmadım. Hı -hı. kalmadım. Hı -hı. Ee, bazen bilgilerini verdim. Sadece seyrettim. Yani, Tabi orada Hı -hı. biraz bazen özner, bazen neslet bir seyretme oldu. Ee, fakat yani en azından 3'yi yapmak gerekiyordu. Yani Hı -hı. bir tanesini çıkarmazken 3'yi zaten <gülüyor> biraz hayal bir durumda. O yüzden de Hı -hı. E, hem okunabildi arttı. Yani 480 sayfaya düşürüp o şekilde bastırdım. Peki kitapta yer verdiğiniz ağaçlardan bahsedelim. Şimdi Çınar Hazretleri demişsiniz. Epeyce bir yer vermişsiniz Çınar'a. Ediş Budak var. Meşeler, ıhlamurlar, kestaneler, Gürgen şimdi sayıyorum ben sizin şeyden içindekiler sayfasından. E, karağaç, gürgen, kara Gürgen, Karakavak yani aslında İstanbul'un yerli türleriyle birlikte Manolya gibi, ginko gibi egzotik ağaç türleri de var, değil mi? Yani belki evet, 100, yıl, 200 evet. yıl önce İstanbul'a gelmiş ve yerleşmiş ağaçlar evet. var. Ve tabii servi ağaçları var. Evet. Yani türleri seçerken tabii Anadolu teritiye ulaşan türleri seçtik. E, Yerlilerde var aralarında, olanlar olanlarda var. Aslında incir de var. Incir çok uzun yaşayan bir ağaç değil diye biliyorum ben ama incir ağacı da var sana zannediyorum. Evet. E, i̇ncir de aldım. Aslında yani çok uzun yıllar yaşayan incirler var. Hı -hı. Bu zamanda muhtemelen İstanbul'da da vardı. Pek bir ilgi yok. Zaten kısa bir bölüm. Hı -hı. Ama e, inciri alma, almadan da olmayacak dedim ve inciri de almıştım. Hı -hı. E, çınarı oldukça fazlaca yer ayırmışsınız. E, bilge ve alçak ağaçlar diyerek. E, yani Ona özel bir e, ilginiz var mı? Çınarı ağacına mesela İstanbul'u bir ağaçla anlatsak bu Çınar mı olurdu sizce? Böyle bir ayrım yapıyor musunuz? Yoksa eşit mezafeden Yok, mi görüyorsun? Ben o ayrım yapıyorum. Ee, Fakat Kerim Yıldız'ın öyle bir sözü var. Kötü ee, yıllarda yani Çınar İstanbul'u e, bir singe lazım olsa bu ya bir Çınar, ağacı ya da bir Çınar yaprağı olmalı diye söylemişti. Yani çınar tabii ki e, konu gerekiydi yani onun söz konusu olduğunda. Yani heybet, boy, her şeyi toplayan bir ağaç kendisinde. Hı -hı. Dolayısıyla kültür içinde de hani Osmanlı'da da çok önemli, sayedar ağaç diyorlar, gölgeli ağacı olarak da çok bilinmiş. Aynı zamanda onların hani devleti kabuğa ağaç ingesidir vardır, onunla da örtüşenmiş. Hı -hı. Ağaç olduğundan dolayı kültürün içinde de çok fazla böyle girmiş. Hı -hı. Dolayısıyla veriler de altınca. Çınar e, kitap içinde en büyük bölüm. Bölüm Çınar bölüm oldu. Tabii sizin kitabınız bir anlamda İstanbul Tarihi Kitabı. Yani insanlarla birlikte anlatıyorsunuz bu hikayeleri. Mesela Çınar bölümünde e, Beyazıt Çınarı var. Çınar altındaki Hüseyin Avni Dede'yle birlikte anlatmışsınız. Bu da çok hoş evet, olmuş bir evet. hikaye. E, Çınar'la özdeşleşen bir isim. E, onunla evet. da yapılan bir röportaj var. E, bu arada... E, Mesela meşe ağacı o da e, onunla ilgili e, ne demişsiniz mesela? E, hep bir kuytuluk ve gizlenmiş yaşamlara dair diye sunuyorsunuz meşeyi. O da hoş bir tanım olmuş. Şimdi bir ha, bir meşeyi e, görmüştüm. Validebağ'daki meşe. Evet bu da çok hoş aslında. Validebağ'ın en yaşlı meş meşesi de var kitabınızda. Evet. Kuyruklu robur cinsi bir meşe. Evet, ee, Yaşını biliyor musunuz? Yok. Ee, ama niye de? Hı -hı. 350 civanda olması lazım onun için. Şöyle yaş, ee, yani yaşlaştıkça yaş tespiti çok zor. Hı -hı. Her zaman yaklaşık tanımlardan bahsedebiliriz. En fazla yani altın bulgusuyla yani, cektik olacak ama bahsettiğimizden değil. Efendim? Biraz teknik bilgi olacak ama diyorum bahsetmişler mi? Son birkaç dakikamız kaldı. Aslında okuyucular kitaba ulaştıktan sonra bu teknik bilgileri rahatlıkla edinebilirler. Ben genel bir fikir edinmesi açısından bir de şunu sormak istiyorum size. Şeyi bilmiyordu mesela, Florya'da sakız ağaçlarının olduğunu, orası aslında sakız ağaçlarının merkezi gibi. gibi. Değil mi Florya? Neyse, siz Florya. Doğru, evet evet, evet. E, Modadaki ağaçlar da öyle sakız ağaçları. Hı -hı, hı -hı. Ee, sakız ağacı e, bildiğiniz sakız ağacı var. Yani biliyorsunuz, kiosta sakız çıkarılan veya bir çeşmede e, oldukça yoğun bulunan sakız ağaçları. İstanbul'da e, İstanbul'da o sakız da var adalarda. Hı -hı. Ama tabi bahsettiğim sakız ağacı e, yine aynı dinizsin farklı bir türü, atasakızı denilen tür. E, Boyda yaş olarak diğerlerinden çok daha e, farklı boyutlara ve yaşlara ulaşabiliyorlar diğer sakızlardan e, İstanbul'un unutulmuş ağaçlarından bir tanesi bence ve de, çok değerli ağaçlarından biri Evet, ee, hakikaten e, şeyde de Florida'da birkaç tane var değil mi? Ee... Evet, Florida'da, evet. Tuzla Sakız Adası'nda, Vardebağ'da, tabii e, ki Moda Burnu'nda tek çok yeri sayabiliriz özellikle Marmar altında ve e, bu adında güney kısmında diyelim tüm korularda, parklarda, mezarlıkta onları görmemiz mümkün. E, fakat dikkatimi çeken şu olmuş takızlarla gibi. E, Nerede çok yaşlı takızları grup olarak yani hı hı. birkaç tane bulsan, oranın tarihinde eski bir manastır bir yapı oluyor. Hı İlginç. Evet yani bu ilginç geldi. Hatta şöyle bir kezim vardı benim yani. E, Son bir, oradaki, bir dakika kaldı bu Okan Bey. Tamam o da ve etnikleri gibi, bağları gibi sakızlıkları da olduğumu Şimdi hani her ne kadar az önce aynı sakız değil demiştim. Sakız Hı. çıkarılı ama hatta sakızından da çıkarılan sakız var. Farklı amaçlarla kullanılıyor ve Orta Doğu'da, İran'da halen Hı. çıkarılı ticareti yapılabiliyor. Gördüğü olarak. Hı. Evet. Çok ilginç. Peki Volkan Bey son olarak dinleyicilerimize bu kitaba nasıl ulaşabileceğini söylersek çünkü sonuçta kitapçılarda satılan bir kitap değil. Ee, evet. Nasıl edinebilirler? Onu söyleyelim. Ee, Kırsal evet. Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği e, kitabı. Evet. Oranın ne adresi var? Kırsal Çevre Ormancılık Etliyao.com diye. Oraya e, edinmek isteyen, şey isteyen yazan arkadaşlarım Dernekten cevap gelecektir zaten. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Umarım genel bir fikir verebilmişizdir dinleyicilimize. Aslında konuşacak çok şey var. Ben aslında sizi davet etmek <gülüyor> isterim. Ee, tek tek ağaçlar üzerine konuşmak üzere çok farklı <gülüyor> hikayeler var. Çok güzel hikayeler var. Ee, ben e, genel bir fikir vermek açısından umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum size programa ben katıldığınız teşekkür için. teşekkür ediyorum. Umarım çıkmamışımdır. <gülüyor> ya hayır harika bilgiler verdiniz. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere tekrar. Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili dinciler e, bu haftalıkta bu kadar. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Kapıcı. Kapucu